Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah ee, Soru ve cevaplarla Tevhid inancı kitabımızın 4. sayfasında bulunan ikinci ee, sorumuzdan dersimize devam edeceğiz bugün ee, ikinci sorumuzda ne diyor? Siz de kitaplardan takip ediyorsunuz. İslam şeratı ne demektir? Bu şeratın en önemli özellikleri nelerdir? Bildiğiniz gibi sorularımıza çok kısa cevaplar vermiş kitabımız. Biz özet bilgiler ediniyoruz bu kitaplarda. Ee, ve tabii ki lafı uzatmadan en öz bir şekilde sorularımıza nasıl cevap ce ce bulursak onu o şekilde algılayıp anlayıp biraz da açıklamasını yapıp yolumuza devam ediyoruz. Evet. İslam şerati allah Teala'nın peygamberine ve peygamberin ümmetine din olarak seçtiği hayat nizamıdır. Bu çok önemli bir tanım. Yani İslam şeratından korkulmasına gerek yok. Ee, Allah-u Teala'nın e, insanlar için seçmiş olduğu bir hayat nizamıdır. Din, dinin tanımıdır aynı zamanda bu. İslam şeriatının tanımı da budur. Bir hayat nizamı. Bu nizam dünyada ve ahirette insanları, ümmeti, grupları, devletleri, milletleri, medeniyetleri dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu kılmaya yönelik bir içerik arz eden bir şeriattır. Allahu Teala hakim sıfatıyla ve e, hikmet dolu kanunlarıyla bu şeriatı tanzim etmiştir. Düzenlemiştir. Ve hiçbir eksiği olmadan tas tamam bir şekilde kamil bir şekilde peygamberi vasıtasıyla insanlık alemine hediye etmiş göndermiştir. Bugün Allah'ın şeriatını temsil eden kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü veya fiili veya takdiri sünnetidir. Ve İslam şeriatının iki önemli temel kaynağı da, kaynağı da bunlardır. Kur'an ve sünnet. Üçüncü kaynağı da İcmâ, icmâ ümmet yani bütün müminlerin e, o şeyin doğru olduğu konusunda görüş birliği içerisinde olmaları e, durumu ki buna da icma diyoruz. Yani ümmetin o meselenin doğruluğu konusunda görüş birliğine varması konusu. İslam şeriatının en önemli özellikleri şunlardır. 1- bu şeriat Allah'tan gelen bir şeriattır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Evli billahi mineşşeytanirracim. Thumma cealnake ala şeriatim minel emr. Fettabi'ha ve la tattabi' ehwa'ellezina la ya'lemun. Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin isteklerine Buyuma, Casiye suresi 18. ayeti kelime. Başka bir ayette şöyle buyuruluyor: "Vallahu basiyrun bil aibat". Allah kullarını çok iyi görür, takip eder, onların hallerini, durumlarını en iyi şekilde izleyen, bilen, müşahade edendir ve onların ihtiyaçlarını da. E, bilip, ihtiyaçlarına cevap olabilecek kanunları, tavsiyeleri, emirleri e, kendi makamından e, tasdir eden, ısrar eden o yüce makamdır. Dolayısıyla onların iyiliğine olacak insanların iyiliğine olacak her şeyi en güzel şekilde yüce Allah bilmektedir. Ve yüce Allah'ın tavsiyeleri, emirleri e, kısacası dini insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayacak ve bunu onlara garanti edecek önemli bir e, ilahi manzumedir, kanunnamedir dindir. Şimdi e, İslam şeratını kötüleyen insanlar e, tabii ki etrafımızda bulunmaktadır. Bunlar ya yanlış tanıdıklarından bunu yapıyorlar. Yani İslam şeriatını e, kafa kol kesmek gibi bir tanımla tanımlayarak İslam şeriatını yanlış algılayarak e, bilmeden İslam'a dolayısıyla Allah'a düşmanlık ediyorlar. E, bu insanlara İslam, din, Kur'an, sünnet iyice anlatılmalı. Anlatı, anlatıldıktan sonra hala onlar bu inatlarında bu e, sapkın görüşlerinde devam ederseler onların e, kafir oldukları dolayısıyla e, mümin olmayacakları konusunda görüş birliğine varılır ve onlara kafirleri nasıl muamelede bulunuyorsa o şekilde muamelede bulunulur. Aks takdirde eğer çok yumuşak bir bakış açısı sergilemiş olsak Allah'a haşa küfreden, peygambere küfreden, kitaba küfreden, İslam şeriatına küfreden, İslam'ın Kur'an'ın kanunlarına küfreden veya bu kanunların iyi olmadığını savunan, bu kanunların hatalı bir takım içerikler içerdiğini savunan bu insanlar eğer bunu cehaletlerinden yapıyorsalar, kendileri uyarılırlar. Eğer uyarıldıktan sonra hala bu düşüncelerini sürdürüyorsalar, bu insanların e, kafir olduğu konusunda, mürtet oldukları konusunda herhangi bir şüphe olmaz. Ve onlara o şekilde muamelede bulunulur maalesef. E, ama maalesef insanlardan önemli bir bölümü şu anda e, şerata karşıyım diyenlere, Kur'an'a karşıyım diyenlere de kardeşlik vasfını veriyorlar. E, onlarla güle oynaya gezip tozabiliyorlar. E, onlarla kardeş olduklarını e, rahatlıkla ilan edebiliyorlar ki bunlar e, aşırı şirin görünme politikasının ürünleridir ve kesinlikle doğru değildir. E, devam edelim eee İslam şeriatının özelliklerini. İslam şeriatı her yönüyle kamil bir şeriattır ve hayatın her alanını kapsar. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleikum ni'meti ve rıditu lekumü'l-İslame dîne." Bugün size dininizi tamamladım, ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. İslam'ı seçtim. Yani bu kanunları sizler için, sizin mutluluğunuz için seçtim. E, bilerek bunu yaptım. E, isteyerek ve mutluluğunuzu gaye edinerek bunu yaptım diyor. Maite Suresi 3. Ayet-i Kerime. Yine başka bir ayet-i Kerime'de وَمَا كَانَ kenesi ya Senin Rabbin unutkan değildir. Yani adınıza düzenlenecek olan bir hayır varsa kaçınmanız gereken bir şer varsa bunları bildirme size bunları iletme konusunda senin Rabbin ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unutkan değildir. Yani Allah hiçbir şeyi unutmaz. Size gönderilmesi gereken her türlü ayeti eksiksiz göndermiştir. Gönderilmesi gereken haber haberdar edilmeniz gereken her türlü hayrı size Allahu Teala ulaştırmıştır ve sakınmanız gereken her türlü şerden de sizleri sakındırmıştır. Dolayısıyla Kur'an mütekamil bir sıfattır. Sünnet de aynı şekilde kamil bir sünnettir. İslam'ın ve sünnetin eksikliğini savunmak söz konusu asla değildir. bugün bazı insanlar Kur'an'ın zamanımıza hitap etmediğini, bazı ayetlerin yeniden anlaşılması, yeniden tefsirinin yapılması, yeniden algılanması, yeniden ayetlere yaklaşım sergilenmesi, zamanın ihtiyaçlarına göre bazı değişiklikler yapılması konusunda iddialarda bulunmaktadırlar ki bunlar kesinlikle doğru değildir. Bu insanların yapmış olduğu şey. Hristiyanların Yahudilerin kendi kitapları için e, yapmış oldukları şey ile aynıdır. Onlar işte aynı şekilde üzerlerinden asırlar geçince kendi kitaplarının asra hitap etmediğini, toplumsal e, hayata hitap etmediğini, insanların ihtiyaçlarını gidermediğini düşünmek suretiyle e, Tevratı İncili kendi kafalarına göre önce yorumlamışlar, daha sonra da e, bu kendi görüşlerinden bir bambaşka beşeri, ilahi olmayan ama beşeri olan bir e, kitap ortaya çıkmış. Hatta hoşlarına gitmeyen e, ayetleri de daha sonra bu kitaplardan çıkarmışlardır. E, bugün mesela bu konuya tam özel bir ders ayıracağım ama şimdi çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. E, Allah'ın ilahlığını ben beğenmeyen, Yeterlisiz gören haşa ee, Allah'ın yanında Başka ilahların olmasının Çok daha güzel olacağını düşünen e, Mesela sufilerden bir bölüm Özellikle önemli bir bölüm ee, Ne yapıyorlar? Yeni ilahlar İhdas ediyorlar Ne gibi ihdas ediyorlar? Ee, mesela Allah'tan yardım dilenir ee, ama onlar sadece Allah'tan yardım dilenmesini yeter, yeterli görmüyorlar. İnsanlardan da yardım dileyelim. Yardım dilediğimiz e, tanrılar çoğalsın. Bu e, tıpkı Mekkeli müşriklerin e, bir putla yetinmemeleri veya Allah ile yetinmemeleri Allah'a götürecek olan, putçuklar ihdas etmeleri. Bunlar bu putçukların da e, bir siyle getirmemeleri. Üç, her senenin her gününde ayrı bir puta tapmak. Ayrı bir puttan yardım istemek e, için her gün için başka bir put ihdas etmelerine benziyor. Şimdi insanlar maalesef <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> insanlar şimdi Allah'tan başkasından da yardım istemek için insanlara yardım edebilecek mezarından kalkıp insanlara yardım edebilecek veya çok uzak yerlerden onların yakarışlarını başlarına gelen dertleri, problemleri görüp ta uzaklardan ellerini uzatmak suretiyle insanların imdadına koşacak ilahlar ihdas ediyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü Allahu Teala onlara yeterli gelmiyor, yetersiz geliyor. Mesela e, genellikle bunu yalvarma, yakarma konularında yapıyorlar. Bakınız bir de, e, mesela bugün özellikle tartışması olmuştu e, sınıfımızda, muhterem e, müftü adaylarımız arasında. Ne deniyor? Bakınız. Ee, çok üniversite dekanlığı, ilahiyat fakültesi dekanlığı yapmış ünlü bir isim. Adını da vermiyorum. Kitabında şöyle diyor. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Ayeti kelimesi e, bu konuda gerçeği yansıtmamaktadır diyor. Bu kişinin adını versem. Gerek yok adını vermeye ama Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir dönem dekanlık yapmış bir zat diyor ki Allah'tan başkası da kaybı bilebilir. Tam ayetin tersine bir e, düşünce içerisinde nasıl bilinirmiş? Mesela diyor ki Allah'tan başkasının bilmeyeceği kaybı bilgiler vardır. Evet. Kıyametin kopuşu gibi. Ama öyle kaybı bilgiler vardır ki Allah'tan başkası da bunu bilir. Allah'ın bilemi Allah'ın sadece adını vermek istemiyorum. Sadece Allah'ın bilebileceği bilgiler dışında Allah'ın veli kullarının da bilebileceği kaybı, kaybı bilgiler vardır. Ne gibi? Mesela bir müridin başına gelen bir sıkıntıyı ta uzaklardan, binlerce kilometre uzaktan görebilmek gibi veya bir insanın aklından geçeni okuyabilmek gibi kaybı bilgileri bilecek olan insanlar vardır. Mutlak manada kaybı tabii sadece Allah bilir ama mukayyet olarak kaybı bilgiler vardır ki onları da kullar bilebilirler diye yazmış. Haşa böyle bir açıklama ayetin tam tersine bir açıklamadır. Ayette mutlak, mukayyet, e, özel, genel gibi bir ayrım söz konusu değildir. Gayip derken bütün kaybı bilgiler, geleceğe dair veya geçmişe dair bizim bilemeyeceğimiz e, bütün Kaybi bilgiler, kayıp kelimesi dahilindedir ve asla insanlar tarafından bilinmesi söz konusu değildir. İnsanlar buna muttaliy olamazlar. İnsanlar, insanların insanların kafasından düşüncesinde geçen bir takım olguları, düşünceleri bilmeleri söz konusu değildir. Böyle bir şey şimdiye kadar olmamıştır. Ama insanlar bu iddiada bulunmaktadırlar. Ama bu tamamen iftira dolu, yalan dolu bir yaklaşımdır. Ve bu ayetin tersini iddia eden, bile bile ayetin tersini iddia eden bir zavallı zihniyet kafir olur. Eğer cahilse öğretiriz kendisine. Ama bir ilahiyat fakültesi dekanlığı yapmış onlarca eseri olan bir insan bunu söylerse bu... Bunun özürü yoktur. Bu bu ayetin tam tersine bir mana ihtas etmiştir. Allah'ın yanında ilahlar edilmiştir. Allah'ın kaybı e, bileceğini ama kulların da kaybı bilebileceğini söylemiş olmaktadır. Bu hakeza iyya kana buluva iyya e, Ancak senden ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım dileriz ayetinde ee, olduğu gibi onlar aynen diyorlar ki yalvarış yakarış sadece Allah'a olmaz imdat sadece Allah'tan istenmez Allah'ın veli kullarından da istenir diyorlar burada da ayetin tersine bir hüküm söz konusudur maalesef önce sapıtan bu insanlar e, sapıttıklarından dolayı sapıtmalarına Kur'an'dan delil bulmak için Kur'an'ın ayetlerini kendi heva ve heveslerine yönelik e, uygun olarak e, tefsir etmeye çalışmaktadırlar. E, bunu yaparken de yok bu geneldi ama daha özel manada şudur. Yok bu e, nasihti yani mensuktu gibi bir takım yaklaşımlar veya bunun istinai durumu var burada mutlak olan şey kastetilmiş gibi yalandan yere bir takım mazeretler uydurmak suretiyle Kur'an'ın ayetlerini tam tersine yorumlamakta mana vermektedirler İşte bu da tamamen bir Yahudileşme temayülüdür Yahudilerin yapmış olduğu işin bugün maalesef bu insanlar yapmaktadırlar dolayısıyla bu dini değiştirmek gayreti içerisindeler Dolayısıyla e, Kur'an'ı değiştirmek gayreti içerisindeler. İslam'ı ortadan kaldırma gayreti içerisindeler. Bunun yanında da bir de ilham koymuşlar. İlham. Kuy'a insanlar ilham alıyorlar. İlham alıyorlar insanlar. Ve e, bu aldıkları ilham delil oluyor. Delil olduğu için de bir, bir e, hüküm koyma durumu veya bir hükmü bir hükmü ortadan kaldırma durumu oluyor. Yani bu insanlar adeta vahiy alıyorlar. Aldıkmış oldukları vahiy Allah'tan geldiğine göre e, onların söylemiş oldukları şeyler de yeni dinin esasları haline geliyor. Onlar bu düşüncediler ama bunların hepsi deccalliktir. Bütün bunların hepsi Yalancı peygamberlik iddiasında bulunmaktır. Bütün bunların hepsi sapıtmaktır. Daralete düşmektir. Ee, ve bu yaptıkları da maalesef küfürdür. Şirktir yani. Evet. Bir saniye. Ee, bu konuyla ilgili inşallah daha geniş bir sohbet yapacağız. <gülüyor> Şimdi e, değerli kardeşlerim. Bir kardeş daha var. Onu, e, derslere ben de katılayım hocam diyordu. Onu da bir kat katalım mı? Ne dersiniz? O da dinlesin sizle beraber. Hemen onu da katıyorum. E, bu kardeşimiz tabi Diyeni bilmeyen bir kardeşimiz. O değişik şeyler yazarsa siz tuhafınıza gitmesin. Evet. Bir maddemiz daha var. Ondan sonra 10 sonra dersimize son vereceğiz. İşte o madde hmm. iki maddemiz var. Hatta üç maddemiz var. Bu maddeleri isterseniz sonra alalım. Yani şu anda kaç dakika oldu? Ee, 21 dakika oldu. Devam edelim mi? Biraz daha. Evet. Devam edelim diyorsunuz. Hemen devam ediyoruz. Evet. Evet. 3. İslam şeriatının 3. özelliği İs İslam şeriatı bütün zaman ve mekanlar için geçerlidir. İslam şeriatı bütün zamanlar ve mekanlar için geçerlidir. Burada da tarihsel ciliği, e, yanlış olduğu ifade etmemiz lazım. İslam şeriatı zamanı mekana göre değişiklik arz etmez. İslam şeriatının Güneşi her zamanla her asırda dünyayı nuruyla aydınlatmaya devam etmektedir. Her medeniyet bazı sorunları halledebilmek için onun nurundan belli ölçülerde yararlanmaktadır. Ee, güzellikleri ve doğruları hangi akıl veya hangi Hangi akıl daha doğru bir şekilde fark edebiliyorsa Bu akıl onun nurundan o derece faydalanma yoluna gidecektir İslam şeriatının güzelliğine ve mükemmelliğine deli olacak unsurları Kendi bünyesinde bulmak mümkündür O şüphesiz Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimettir allah Teala şöyle buyuruyor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 Fert ve toplum için dünya ve ahirette emniyetli bir hayatı garanti etmesidir. Tekrar söylüyorum. Fert ve toplum için dünya ve ahirette emniyetli bir hayatı garanti ediyor. Bu nedenle bir insan ne derece İslam'ı tanıma fırsatı bulursa o derece ona karşı sevgisi, ihtiramı, hürmeti, ona bağlılığı ve onu yayma azmi o derece artar. Dünyanın en huzurlu, en stressiz ve en istikrarlı insanı, İslam'a en iyi şekilde bağlanan insandır. Allahu Teala şu ayette kalplerin ancak kendisini zikretmekle huzur bulacağını ifade etmektedir. Ela bedikrillahi t-tumainul kulub. Dikkat edin. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anarak huzur bulur. Allah'ı tanırsa, Allah'ı bilirse o zaman kalpler rahatlar, huzurlu olur. Bunun haricinde kalplerin dünya varlığıyla, makamla, mevkiyle, şöhretle huzur bulması söz konusu bile değildir. Bu beyhude çabalarla İslam haricinde e, huzur bulmaya çalışan insanların boş bir gayret içerisinde oldukları açık ve nettir. E, bakınız, şu ayette İslam şeriatının toplumsal huzuru sağlamada sunmuş olduğu esaslardan birine şu şekilde işaret olunuyor. وَلَكُمْ fil qisasin hayat ya al-albab la alakum tettequn ey akıl sahipleri qisas da sizin için hayat vardır Umulur ki korkarsınız bakara 179 İslam şeriatına uymak insanı dünya saadetine kavuşturduğu gibi ahirette de ateşin yakıcı azabından korur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ellezine amenu ve lem yelbesu imanahum bi zulm ulaiheklehum ve le muhtedun. İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. En'am 82. Değerli kardeşlerim, İslam şeriatının beşinci özelliğine gelelim. Ardından sohbetimize son verelim. İslam şeriatının başka bir özelliği de kişiye daimi mutluluk, mutluluk kazandırmasıdır. Zaten bütün beşeriyet mutluluk peşinde değil midir? Allahu Teala şöyle buyuruyor. وَاَمَّ الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكْ Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar onlar da orada ebedi kalacaklardır. Hud 108 Başka bir ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ İn tettaqullaha yec'al lekum furqana ve yekefferu ankum seyyiatikum ve yagfir <gülüyor> Ey iman edenler. Eğer Allah'tan korkarsanız o size iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebileceğiniz bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Enfal 29. Bütün akıllılar mutluluk peşindedirler ve onu bulmaları ancak temiz İslam şeriatı ile tanışmakla olur. Değerli kardeşlerim, şimdi diğer sorumuza geçmeden bu anlatmış olduğumuz bölümle ilgili sorunuz varsa o soruları alalım. Onları da cevaplandıralım. Sorumuz yok ise inşallah gelecek dersimizde kalmış olduğumuz yerden Devam edeceğiz. Ee, bu konular basit olduğundan fazla açıklama gerektirmediğinden üzerinde fazla durmuyorum. Belki ileride açıklanması gereken konular olabilir. Bunlar çok açık ve net. Üzerinde fazla durmadan geçtik. Evet. Şu anda sorumuz yok diyorsunuz. Öyleyse dersimizi noktalayalım bugün. 29 dakika oldu. Evet, diğer kardeşimiz, sizden sorun var mı? Ee, herhangi bir e, aklınıza takılan, ilave etmek istediğiniz e, veya bir düşüncenizi e, sunmak istediğiniz bir durum varsa lütfen buyurun. Yoksa sohbetimizi bitirelim. Sanıyorum yok. Allah sana razı olsun. Zaten kitap çok açık ve net. Açıklamaya mahal yok. Ama... Bu en azından hep beraber bir müzakeredir, bir çalışmadır, faydalı olacaktır inşallah. Ve ahir davana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin, ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.